Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Ali İmran Suresi 5. Bölüm. Yüce Allah, bütün bunları onlara hatırlatmakta ve bunca olumsuz şartlar arasında gerçekleşen bu zaferi ilk sebebine döndürmektedir. Nitekim Bedir'de Allah sizi zafere ulaştırdı, oysa siz zayıftınız, o halde Allah'tan korkunuz ki, ona şükretmiş 318. Olasınız. Onlara zaferi veren yüce Allah'tır. Şu ayetler grubunda belirtilen hikmete binaen galip gelmişlerdir. Yoksa ne kendileri ne de başka bir şey onları galip getirmez. O halde sakınıp korkarlarsa, zafer ve yenilgiyi elinde bulunduran, bütün güç ve otoriteye sahip olan Allah'tan sakınıp korksunlar. Olabilir ki bu sakınma onları şükretmeye sevk eder de her durumda Allah'ın üzerlerindeki nimetine layık şükrü ifa derler. ayeti Kerime'nin Bedir'deki zaferi hatırlatırken değindiği ilk konu, ardından, sanki şimdi oluyormuş gibi savaş sahnesini gözlerinin önüne getirerek o manzarayı duygularında canlandırıyor. Hani sen, müminlere, Allah'ın gökten indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi, diyordun. Evet, eğer siz sabreder ve Allah'tan korkarsanız ve bu arada onlar şimdi şu taraftan üzerinize saldırırlarsa, Allah size 5000 bin nişanlı melekle yardım eder. Resulullah salat ve selam üzerine olsun. Bu ilahi sözleri Bedir günü kendisiyle silahlı topluluğu karşılamaktan çok ticaret malı yüklü kervanı karşılamak üzere çıkmış ancak karşılarında silahlı bir topluluk bulan Müslüman azınlığa söylüyordu. Resulullah o gün birer beşer oluşları nedeniyle duygu ve düşüncelerine yakın alışa geldikleri güçlerin yardımına her zaman ihtiyaç duyan müminlerin kalplerini ve ayaklarını sabitleştirmek için Rabbinden aldıklarını olduğu gibi tebliğ ediyordu. Ayrıca onlara bu yardımın şartını da bildiriyordu. Sabır ve takva, düşmanın saldırısını karşılarken sabır, zafer ve yenilgi durumunda kalbi Allah'a bağlayan takva. Evet, eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız, bu arada onlar şimdi şu taraftan üzerinize saldırırlarsa, Allah size 5000 bin nişanlı melekle yardım eder. İşte şimdi Yüce Allah, bütün işlerin sonuçta kendisine döndüğünü, bütün faaliyetlerin kaynağının kendisi olduğunu, melekleri indirmenin, müminlerin kalplerine bir muşt olmak ve bununla yakınlık, sevinç, güven ve sebat sağlamaktan başka bir şeye mebni olmadığını, zaferin doğrudan doğruya onun yüce katından olduğunu, hiçbir vasıta, sebep ve araca gerek kalmadan yalnızca takdirine ve iradesine bağlı olduğunu bildiriyor.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 Kur'an-ı Kerim, bu temel kurala bulaşan şaibelerin Müslümanın düşüncesine takılmaması için bütün işleri sonuçta Allah'a döndürmeye büyük özen göstermektedir. Her şeyi topyekün Allah'ın mutlak iradesine, etkin dilemesine ve kesin kaderine döndürmeye ve sebeplerin ve aracıların kendilerinden kaynaklanan bir faaliyetlerinin olmadığını, ancak yüce iradenin onları harekete geçirip dilediğini bunlar vasıtasıyla gerçekleştirebilir birer alet oldukları kuralını yerleştirmeye büyük özen gösteriyor. Yoksa zafer sadece üstün iradeli ve hikmet sahibi olan Allah'tan kaynaklanır. Kur'an-ı Kerim gerçek alemde olduğu gibi, kul ile Rabbe, mümin kalp ile Allah'ın takdiri arasında perdesiz, engelsiz, araçsız ve aracısız direkt bir bağ kurmak için bu kuralı İslam düşüncesine yerleştirmeye ve her türlü şeybeden arındırmaya, ayrıca zahiri sebep araç ve aletlerin kendiliğinden bir faaliyetlerinin olmadığı gerçeğini yerleştirmeye dikkat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, çeşitli tekit yöntemleriyle tekrarlanan bu ve benzeri direktifler, bu gerçeği son derece parlak, yol gösterici, derin ve aydınlatıcı şekilde Müslümanların gönüllerine yerleştirmektedir. Böylece Müslümanlar, yalnızca Yüce Allah'ın gerçek anlamda faaliyet sahibi olduğunu anlamış oldular, kendilerinin de Allah tarafından, araç ve sebeplere sarılmaya, çaba sarf etmeye ve yükümlülüklerini yerine getirmeye emrolunduklarını kavramış oldular, bu sayede gerçekten ikna olup emredilene itaat ederek bilinç ve davranış arasındaki şaşırtıcı dengeyi sağlamış oldular. Ancak bütün bunlar, zamanla, olayların meydana gelmesiyle, şimdi ve bu suredeki birçok benzerinde olduğu gibi olaylar ve onların değerlendirilmesi yöntemiyle eğitme sürecinde gerçekleşti. Bu ayetlerde, içinde Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, müminlere sabır ve takvaya sarılmaları, savaş alanında düşmanla bu şekilde yüz yüze geldiklerinde direnmeleri halinde Allah katından yardım olarak gelecek melekleri vaat ettiğini görüyoruz, sonra melekleri indirmenin ötesindeki etkin kaynağın, her şeyin iradesine bağlandığı ve zaferin onun emri ve izniyle gerçekleştiği Yüce Allah olduğu hakikatini bildiren bedirden bir sahneyi gözler önüne getirmektedir. Üstün iradeli ve hikmet sahibi olan Allah. O, üstün iradelidir, otorite sahibi güçlü odur ve zaferi gerçekleştirmeye kadirdir, O, hikmet sahibi, dir, yüce takdiri hikmetine uygun olarak tecelli eder, zaferi de ötesindeki hikmetini gerçekleştirmek için vermektedir. Ardından ayeti kerime, bu zaferi ve diğer bütün zaferlerin arkasındaki gizli hikmeti açıklamakta, zaferin gerçekleşmesinde hiçbir insanın etkinliğinin söz konusu olmadığı bildirilmektedir. Allah kafirlerin bir bölümünü kırma uğratmak ya da bozguna düşürüp umutsuz biçimde geri dönmelerini sağlamak için size zafer kazandırdı.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 Zafer, Allah'ın takdirini gerçekleştirmek amacı ile yine Allah tarafından bahsedilmektedir. Gerek Resulullah'ın gerekse beraberindeki mücahitlerin, zaferin gerçekleşmesinde hiçbir etkinlikleri söz konusu olmadığı gibi hiçbir kişisel amaçları ya da payları da söz konusu değil, onlar kendileriyle dilediğini gerçekleştiren ilahi güce birer perde olmaktan öteye gidemezler, zafere sebebiyet teşkil etmedikleri ve Zaferin meydana gelmesini sağlamadıkları gibi zaferin sahipleri de kendileri değildir. Dolayısıyla taşkınlık yapamazlar. Zafer, arka planda kastedilen hikmetin gerçekleşmesi için Allah'ın kulları aracılığıyla ve onun desteğiyle gerçekleşen ilahi takdirdir. Allah kafirlerin bir bölümünü kırıma uğratmak için. Öldürmek suretiyle sayılarını azaltır ya da fethetmekle topraklarını eksiltir veya kahretmekle otoritelerini eksiltir yahut ganimet alarak mallarını eksiltir ya da yenilgiye uğratmakla yeryüzündeki faaliyetlerini kısıtlar. Ya da bozguna düşürüp umutsuz biçimde geri dönmelerini sağlamak için. Yani Yüce Allah onları, yenilmiş alçaklar olarak döndürür, böylece hüsrana uğrayıp kahrolarak geri dönerler. Ya onların tevbelerini kabul eder? Müslümanların zafer kazanması kafirler için birer nasihat bir ibret vesilesi olabilir, onları imana ve İslam'a sevk edebilir, böylece Yüce Allah küfürden tevbe etmelerini kabul eder, onlara İslam ve hidayet üzere dünyadan ayrılmayı nasip eder. Ya da zalimlikleri yüzünden onları azaba çarptırır. Müslümanların onlara galip gelmesiyle veya esir olmalarıyla ya da acıklı azapla sonuçlanan küfür üzere ölmeleriyle azaplandırır, bu, kafir olmalarının, Müslümanlara eziyet etmelerinin, yeryüzünde fesat çıkarmalarının, İslam'ın hayat için koyduğu metodun, kanun ve düzenin temsil ettiği barışa karşı koymalarının, küfrün ve İslam'a engel olmanın ardında gizli daha nice zulmü işlemelerinin cezasıdır. Böylece Müslümanlar, zaferden, onun sebep ve sonuçlarından benliklerini sıyırırlar, bu sayede, zaferin galip gelenlerin ruhlarına verdiği kibirden, azgınlıktan, böbürlenmekten, ruhlarına ve şah damarlarına üflediği kendini beğenmişlik duygusundan kurtularak, bu işte hiçbir paylarının olmadığını, başından sonuna kadar işin tamamen Allah'a ait olduğunu idrak ederler. Bununla ayeti kerime, itaat eden veya isyan eden bütün insanların işlerini Allah'a döndürüyor, bu iş, sadece Allah'ın işidir, bunun karşısında bu davanın ve beraberinde itaatkarı ve isyankarı ile bütün insanların konumu da bu, Nebi, salat ve selam üzerine olsun, ve beraberindeki Müslümanların görevlerini yerine getirdikten sonra sonuçtan ellerini çekmek dışında başka bir işlevleri söz konusu değildir, mükafat harifatları ise sözünü yerine getiren, dostluğuna bağlı kalan ve kulların ecrini eksiksiz veren Allah'a aittir. Ayetlerin akışında görüleceği gibi başka nedenler de, bu konuda senin yapabileceğin bir şey yok, yargısını gerekli kılmıştır. Nitekim, ayetlerin akışında bazısının, bu işte bizim bir fonksiyonumuz var mı? Ali İmran Suresi, 154 dedikleri, bir kısmının da, bu işte payımız olsaydı burada öldürülmezdik. Ali İmran Suresi, 155 dediklerine rastlanmaktadır. Bu ayet onlara, hiçbir işte, ne zaferi? ne de yenilgide, hiç kimsenin bir etkinliğinin söz konusu olmadığını, insanlardan yalnızca itaat, bağlılık ve görevi yerine getirme istendiğini, bundan sonrasının ise tamamen Allah'a ait olduğunu, hiç kimsenin, hatta Resulün, salat ve selam üzerine olsun, bile bir fonksiyonunun olmadığı gerçeğini haykırmaktadır. Bu hakikat, İslam düşüncesinin temel kurallarından biridir. Bunun ruhlarda yer etmesi kişilerden, olaylardan ve bütün değerlerden daha üstündür. Bedir Savaşı'na ilişkin bu hatırlatma, temel gerçeklerin düşüncede yer etmesine yönelik bu çaba, zafer ve yenilgi işinin Allah'ın hikmetine ve takdirine döndüğü gerçeğini içeren daha kapsamlı bir gerçekle son buluyor, bu hakikatin yerleşmesi asıl büyük hakikatin yerleşmesiyle tamamlanıyor, evrendeki bütün işlerin Allah'a ait olduğu, bu yüzden dilediğini bağışladığı, dilediğine de dilediği gibi azap verdiği gerçeği ile, Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, O, dilediğini affeder, dilediğini de azaba çarptırır, hiç kuşkusuz Allah affedici ve merhametlidir. Bu, mutlak egemenliğe dayalı mutlak iradedir, göklerde ve yerde bulunanlar üzerindeki hükümdarlığı gereği, kulların işleri üzerindeki mutlak tasarruftur bu, bağışlama ve azap etmekle kullar arasında bir zulüm veya kayırma. Söz konusu değildir, bu konuda her şey hikmet, adalet, rahmet ve mağfiretle sonuçlanmaktadır. Çünkü, rahmet ve mağfiret yüce Allah'ın şanındandır. Hiç kuşkusuz Allah affedici ve merhametlidir. Ona dönmek, işleri topyekün ona havale etmek, gerekli olan görevleri yerine getirmek, bundan sonrasını, sebep ve araçların arka planındaki hikmetine, kaderine ve mutlak iradesine bırakmak suretiyle onun mağfiretinden ve rahmetinden yararlanma kapısı bütün kullara açıktır. Savaşın sürekli olanı ayetlerin akışı Uhud Savaşı'nı orada meydana gelen olay ve hadiselerin değerlendirilmesini sunmaya girişmeden önce bölümün başında da işaret ettiğimiz gibi ruhun derinliklerinde ve hayatın çevresinde süren büyük çarpışmaya ilişkin direktiflerle gelmektedir. Söz Faizden, faizle iş görmekten, Allah korkusundan, ona ve Resulüne itaatten, gizli açık infak etmekten, faiz düzenine karşılık üstün yardımlaşma düzeninden, öfkeyi yenmekten, insanları affetmekten, toplum içinde iyiliği yaymaktan, günahlardan istiğfar edip, Allah'a dönmekten ve hatalarda ısrar etmemekten açılmaktadır. 130 Ey müminler sakın sürekli katlanan faizi yemeyiniz Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa erebilesiniz. 131 Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakınınız. 132 Allah'a ve peygambere itaat ediniz ki rahmete kavuşabilesiniz. 133. Rabbinizin affediciliğine ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan cennete koşunuz, burası takvalılar için hazırlanmıştır. 134. Onlar bollukta ve darlıkta Allah için mal harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını bağışlarlar, hiç kuşkusuz Allah iyilikseverleri sever.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 136 işte onların mükafatı Allah tarafından affedilmek ve altından ırmaklar akan içinde sürekli kalacakları cennetlerdir. İyi işler yapanları bekleyen mükafat ne kadar güzeldir. Ayetlerin akışı, bu akidenin beşeri varlık ve enerjiyi karşılamadaki birlik ile evrenselliğine ve her şeyi bir tek eksene yöneltiyor, bu da Allah'a kulluk ve ona ibadet eksenine döndürmeye, her işte ona yönelmeye, ayrıca Allah'ın metodundaki birlik ve evrenselliğe ve her durumda, her işte ve her yönde beşer enerjisi üzerindeki egemenliğe ilişkin özelliklerinden birine işaret etmek için, bu direktifleri fiili çarpıştırmaya, konuşmaya değinmeden önce sunmaktadır. Ayrıca bu direktifler, insandan kaynaklanan farklı enerjiler arasındaki ilişkiye ve daha önce de değindiğimiz gibi bu ilişkilerin insanın bütün çabalarının sonucu üzerindeki etkisine işaret etmektedir. İslam metodu insan ruhunu bütün yönleriyle ele almakta ve toplum hayatım bölmeden bir bütün olarak düzenlemektedir. Fiili savaşa hazırlanmak ve tedbir almak ile ruhların arındırılması, kalplerin temizlenmesi, heva ve heveslere gem vurulması ve toplumda sevgi ve hoşgörünün yaygınlaştırılması işlemlerinin bir arada sunulmasının sebebi de budur. Çünkü bunlar birbirlerine yakın şeylerdir. Bu çizgilerden ve bu direklerden. Her birini ayrıntılarıyla sunduğumuz zaman, bunların İslam cemaatinin yaşayışı ve savaş alanı ile hayatın her alanında mukadderatı ile olan sağlam ilişkileri ortaya çıkar. Ey müminler, sakın sürekli katlanan faiz yemeyin, Allah'tan korkunuz ki, kurtuluşa erebilesiniz, kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakınınız. Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz ki rahmete kavuşabilesiniz. Fi 3 üçüncü cüzünde faizden ve faiz düzeninden detaylıca söz edildiği için burada tekrarlamayacağız, ancak kat kat katlamak üzerinde duracağız, çünkü bu zamanda bazı insanlar bu ayetin arkasına saklanmakta ve haram edilen faiz kat kat katlanandır, yüzde dört, yüzde beş, yüzde altı, yüzde yedi, yüzde dokuz ise kat kat katlama değildir, dolayısıyla haram kapsamına girmez diyerek, Bununla insanları aldatma yönüne gitmektedirler. Öncelikle, kat kat katlamak, deyiminin bir olguyu vasıflandırdığı, hükümle ilgisinin bulunmadığını ve Bakara suresinde, hiçbir sınırlama hiçbir kayıt belirtmeden faizin temelde haram olduğu belirtilmiştir. Nitekim her ne surette olursa olsun, faizden arta kalandan el çekin, hükmünün kesin olduğunu yine aynı kesinlikle belirtmemiz gerekir. Bu gerçeği bu şekilde beyan ettikten sonra, kat kat katlama, vasfıyla ilgili şu açıklamayı yapabiliriz, gerçekte bu vasıf, bizzat bu ayette yasaklanan ve o günkü yarımada da yürürlükte olan faiz işlemlerine ilişkin tarihsel bir vasıf değildir, her zaman haksız kazancı sağlaya gelen faiz düzenlerinin ortak vasfıdır. Faiz düzeninin anlamı, malın, faiz esası üzerine işlem görmesidir. Bu da gösteriyor ki, faiz işlemi bireysel ve basit bir işlem değildir, bir açıdan sürekli tekrarlanan diğer bir açıdan da mürekkep bir işlemdir. Böylece sürekli tekrarlanmak ve birleşmek suretiyle kesintiye uğramadan zamanla birlikte kat kat katlanır. Faiz düzeni, tabiatının gereği olan bu vasfını her zaman korumuştur, bu vasıf, sırf Arap Yarımadası'nda yürürlükte olan işlemlere özgü değildir, her çağda bu düzenin kaçınılmaz özelliğidir. Üçüncü cüzde ayrıntılarıyla açıkladığımız gibi, ruhsal ve ahlaki alanda hayatın bozulması faiz düzeninin bir özelliğidir. Yine adı geçen cüzde açıklandığı üzere faiz düzeninin bir diğer özelliği de ekonomik ve siyasal hayatın bozulmasıdır. Buradan da faiz düzeninin toplum hayatıyla olan ilgisi ve bu hayatın tüm yönlerine olan etkisi anlaşılmaktadır. Müslüman bir ümmet oluşturmayı hedef edinen İslam ise, toplumun ekonomik ve siyasal hayatının sağlıklı olmasına büyük özen gösterdiği gibi, ruhsal ve ahlaki hayatının da temiz olmasını diler, her ikisinin de bu ümmetin giriştiği savaşların sonuçları üzerindeki etkileri bilinmektedir, dolayısıyla surenin akışı içinde fiili savaşın değerlendirilmesi yapılırken faiz yemenin yasaklanması bu evrensel ve her durumu gösterir. Özeten, bu metod için son derece anlaşılır bir olaydır. Ayrıca bu yasaktan sonra, kurtuluş için Allah'tan korkmayı emretmek ve kafirler için hazırlanan ateşten sakındırmak konunun ruhuna uygun düşmektedir. Allah'tan korkan ve kafirler için hazırlanan ateşten sakınan insan, faiz yiyemez, Allah'a inanan ve kafirlerin safından ayrılan kişi de faiz yiyemez, çünkü iman, sadece dille söylenen bir kelimeden ibaret olmayıp, Allah tarafından bu imanın pratik ve uygulanan bir tercümesi kılınan Rabbani hayat metoduna uymaktır. Nitekim iman, bu metodun hayatta pratik olarak gerçekleşmesine ve bu toplum hayatın bu metot uyarınca düzenlemesine bir başlangıçtır. İman ile faiz düzeninin bir arada bulunması imkansızdır. Nerede faiz düzeni varsa orada bu dinden topyekün çıkma vardır. Kafirler için hazırlanan ateş vardır. Bu konuda inatçılık yapmak gerçeği değiştirmez. Bu ayetlerde faiz yemeği yasaklamak, Allah'tan korkmaya davet ile kafirler için hazırlanan ateşten sakındırmanın bir arada bulunması, hedefsiz bir rastlantı değil. Aksine, bu gerçeğin yerleşmesi ve Müslümanların düşüncelerinde derinleşmesi amacına yöneliktir. Kurtuluş ümidinin faizi terk etmeye ve Allah'tan korkmaya bağlı olması da öyle, çünkü kurtuluş, Allah'tan korkmanın ve onun metodunu insan hayatında gerçekleştirmenin tabii meyvesidir. Üçüncü cüzde faizin beşer topluluklarında meydana getirdiği yıkımlardan ve insan hayatında neden olduğu felaketlerden söz etmiştik. Burada ise, kurtuluşun anlamını ve onun iğrenç faiz düzenini terk etmekle olan ilişkisini kavramak için bu açıklamaya yeniden dönmemiz yerinde olur. Burada değindiğimiz gerçeği kuvvetlendiren son tekit geliyor. Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz ki rahmete kavuşabilesiniz. Allah'a ve Resul'e itaat emri genel olduğu gibi rahmetin de bu itaate bağlı olarak tecelli etmesi geneldir. Ancak bu emrin, faizin yasaklanmasından sonra gelmesi özel bir anlam ifade etmektedir. Buna göre, faiz esasına dayanan toplumlarda Allah'a ve Resul'e itaat söz konusu değildir. Ayrıca her ne surette olursa olsun faiz yiyen kalpte Allah ve ona itaat duygusu barınamaz, Ardarda arda gelen telkinlerdir nedeni budur. Bu gerçek Resulullah'ın Salat ve selam üzerine olsun emrine karşı gelinen savaş alanındaki olaylar ile Kurtuluş vesilesi olması ve Kurtuluş ümidini barındırması nedeniyle Allah'a ve Resule itaat emri arasındaki özel bir ilgiden daha kapsamlıdır. Üçüncü cüzde, Bakara suresinde, ayetlerin akışının ekonomik düzen içindeki toplumsal ilişkilerin iki karşıt yönü olmaları ve faiz düzeni ile yardımlaşma düzeni altındaki iki değişik ve ayrı düzenin belirgin çizgileri olmaları nedeniyle faiz ile sadakanın bir arada zikredildiğini görmüştük. Burada da, aynı yerde hem faizden söz edildiğini hem de gizli açık infak etmenin teşvik edildiğini görüyoruz. Faiz yemeyi yasakladıktan, kafirler için hazırlanan ateşten sakındırdıktan, rahmet ve kurtuluş ümidiyle takvaya çağırdıktan sonra, evet, bu çağrılardan sonra, mağfirete ve muttakiler için hazırlanan ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşmaya ilişkin emir geliyor, arkasından, kat kat katlayarak faiz yiyen gruba karşı oluşan muttakilerin ilk vasfı belirtiliyor. Bollukta ve darlıkta Allah için mal harcayanlar. Ardından geri kalan sıfat ve ayrıcalıkları zikredilmektedir. Rabbinizin affediciliğine ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan cennete koşunuz, burası takvalılar için hazırlanmıştır.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 Ayetlerdeki ifade tarzı, bu itaatin yerine getirilmesini, hareketli bir duygu, bir amaç veya alınacak bir ödül için yapılan bir yarışma şeklinde tasvir etmektedir. Rabbinizin affediciliğine koşun ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşun, işte şurada, mağfiret ve cennet takvalılar için hazırlanmıştır. Arkasından muttakilerin diğer nitelikleri sıralanıyor. Onlar, bollukta ve darlıkta Allah için mal harcarlar. Onlar Allah yolunda harcamaya devam edip, Allah'ın metodu üzere hayatlarını sürdürürler. Ne darlık ne de bolluk bu özelliklerini değiştiremez. Bolluk onları şımartıp oyalamaz, yoklukta onları sıkıp görevlerini unutturamaz. Bu, her durumun ve her görevin bilincinde olmaktır. Cimrilik ve ihtirastan kurtulmaktır. Allah'tan korkmak ve O'nun gözetimini idrak etmektir. Mal arzusundan, ihtiras köleliğinden ve cimrilik ağırlığından, daha kuvvetli olan takva etkeninden başka hiçbir şey, tabiatı itibariyle cimri ve fıtratı gereği mala düşkün olan nefsi, her durumda Allah yolunda infak etmeye sevk edemez, bu, ruhu parlatan, kurtaran, bağ ve zincirlerden özgür kılan, latif ve derin bir bilinçtir. Bu niteliğin üzerinde bu denli durmanın savaş atmosferiyle özel bir ilgisi olsa gerektir, burada, ileride kur, anın akışı içerisinde sık sık görüleceği gibi, söz yeniden infak etmekten açılmakta ve Allah için harcamaktan kaçınan veya harcayanlara engel olanların durumuna değinilmektedir. Ayrıca savaş havası içindeki özel nedenlere işaret edilmekte ve bazı gruplar Allah yolunda infak etmeye çağrılmaktadır. Öfkelerini yenerler insanların kusurlarını bağışlarlar. Öfkeyi yenmek ilk aşamadır, ancak tek başına yeterli değildir. İnsan bazen, hınç almak ve şiddetli kin beslemek için öfkesini yutabilir. Bu durumda bir anlık öfke, korkunç bir intikama, dışa vurmuş bir kızgınlık, gizli bir kine dönüşür. Oysa öfke ve kızgınlık, hınç ve kine oranla daha pak ve daha temizdir. Bu yüzden, ayeti kerime muttakilerin ruhlarındaki, bu yenilmiş öfkenin ulaşması gereken sonucunu göstermekte ve bunun affetme, hoşgörü ve serbestlik olduğunu bildirmektedir. Öfke yenildiği zaman, ruh üzerinde bir ağırlık, kalbi kavuran bir alev ve vicdanı kaplayan bir duman olur, ancak ruh genişlediği, kalp affettiği zaman ruh, ağırlıklardan kurtulup nurlu ufuklara açılır, kalp, kavurucu alevlerin etkisinden kurtularak esenliğe, vicdan da huzura kavuşur. Allah iyilik severleri sever. Bollukta ve darlıkta mallarından cömert davrananlar ihsan edenlerdir. Öfkelenip öfkesini yendikten sonra affederek hoşgörülü davrananlar ihsan edenlerdir ve Allah iyilik severleri sever. Buradaki sevgi deyimi o latif, aydınlık ve yüce atmosferle uyuşan, sevecen, şefkatli, parlak bir deyimdir. Allah'ın ihsana, ihsan edenlere olan sevgisinden dolayı sevdiklerinin kalplerinde bu sevgiyi yaratır ve bu kalplere coşkun bir arzu akar, bu, yalnızca duygulandırın bir ifade değildir, ifadeden öte bir gerçektir de. Allah'ın sevdiği ve onların da Allah'ı sevdiği bir cemaat, hoşgörü, kolaylık ve kurtuluşun, kin ve intikamdan daha yaygın olduğu bir cemaat, birbirine bağlı, kardeşçe yaşayan güçlü bir kitledir. İşte bu yüzden ayetlerin akışı içinde beliren bu yönlendirme, meydan savaşı ve hayat savaşı ile eşit oranda ilgilidir. Tevbe etme ve bea'i shle'anem -e dileme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 Bu dinin hoşgörüsüne bakın, Yüce Allah, insanları kendi aralarında hoşgörülü olmaya çağırmazdan önce, tadına varmaları, öğrenmeleri ve örnek almaları için kendi hoşgörüsünün bir yönünü onlara göstermektedir. Kuşkusuz muttakiler, müminler içinde en yüksek mertebeye sahiptirler, ancak bu dinin hoşgörüsü ve insanlığa olan merhameti, şu özellikleri, onlar, bir kötülük işlediklerinde ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının affedilmesini dilerler, muttakilerin özellikleri olarak sunulmaktadır. Fuhuş günahların en çirkini ve en büyüğüdür, ancak bu dinin hoşgörüsü, büyük günah işleyenleri almaktadır. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmamakta. Kafilenin yani müminler kafilesinin dışına atmamaktadır, aksine onları bir şartla en üstün mertebe olan müttakiler mertebesine yükseltmektedir. Bu dinin tabiatından ve görünümünden ortaya çıkan, Allah'ı anmaları, günahlarından dolayı bağışlanma dilemeleri, hata olduğunu bildikleri halde yaptıklarında ısrar etmemeleri, sıkılma ve utanma duymaksızın günahla övünmemeleri şartıyla, diğer bir değişle Allah'a kullukça gerçevesinde kaldıkları ve sonuçta ona teslim oldukları sürece, onun koruması, affı, rahmeti ve faziletinin kuşatıcılığı içinde olacaklardır. Bu din, zaman zaman bedensel ağırlıkların fuhuş derecesine indirip et ve kandan kaynaklanan fevriliği tahrik ederek şehvet sınırında hayvani bir ataklık verdiği ve bu ataklığının, şehvet, eğilim ve arzularının Allah'ın emirlerine karşı gelme sınırına getirdiği insan denen yaratığın zaafını kavrıyor kuşkusuz, evet, bu din insanın zaafını biliyor, bu yüzden ona karşı sert davranmıyor, ruhundaki iman kıvılcımı henüz sönmedikçe, kalbindeki iman pınarı henüz kurumadıkça, Allah ile olan bağını canlı tutup koparmadıkça ve kendisinin sürekli hata yapan bir kul olduğunu ve buna karşılık, hataları bağışlayan bir Rabbinin olduğunu kesin olarak bildiği müddetçe kendisine zulmettiğinde veya büyük bir günah işlediğinde bu din insanı Allah'ın rahmetinden kovmakta acele etmiyor, çünkü kendisinde henüz iyilik bulunan, yolunu tamamen kaybettiğinde, etmemiş bir gidiş tutturan ve ipi kopmamış kulpa sarılan bu zayıf, hatalı ve günahkar insan, zaafı ne kadar ayağını kaydırırsa da iman kıvılcımı kalbinde olduğu, ipi elinde tuttuğu, Allah'ı anıp onu unutmadığı, ondan bağışlanma dileyip ona karşı kullukta sürekli olduğu ve günahlarıyla övünmediği sürece sonuçta amacına ulaşabilir. Bu din, şu zayıf ve yolunu şaşırmış yaratığın yüzüne tevbe kapısını kapatmamaktadır, onu çölün ortasında şaşkın bir durumda bırakmamakta ve onu dönüşten korkan kovulmuş biri olarak terk etmemektedir, onu, bağışlanma konusunda ümitlendirmekte, yolunu göstermekte, titrek ellerinden tutup kayan ayaklarına destek olmaktadır, güvenilir sınıra ve güvenceli bir korunağa gelmesi için yolunu aydınlatmaktadır. Bir tek şey istiyor ondan, Allah'ı unutacak şekilde kalbinin taşlaşmamasını ve ruhunun kararmamasını, Allah'ı andığı, ruhunda bu yol gösterici kıvılcım olduğu, vicdanından bu sürükleyici ses geldiği, kalbinden bu serin rüzgar estiği sürece, ruhunda yeniden nuru bulacaktır, güvenilir sınıra dönecek ve kuruyan tohum yeniden yeşerecektir. Hata yapan ve dayaktan başka bir şey olmadığını bilen çocukcağız, ürkek bir kaçak olarak hiçbir zaman eve dönmeyecektir, ancak dayağın yanında, kabahatinden dolayı özür dilediğinde, başını okşayacak ve hatalarından dolayı bağışlanma dilediğinde özrünü kabul edecek şefkatli bir elin bulunduğunu bilirse kuşkusuz dönecektir. İşte İslam, zaaf anlarında insan denen zayıf yaratığın elinden böyle tutmaktadır. Çünkü o, insanda zaafın yanında bir kuvvetin, ağırlığın yanında bir hafifliğin, hayvansal dürtülerin yanında Rabbani arzuların olduğunu bilmektedir. İslam, Allah'ı unutmayıp sürekli andığı ve hata olduğunu bildiği halde hatasında ısrar etmediği sürece, insanın elinden tutup yükseklere çıkartmak için zaaf anında ona acımakta ve yeniden ufka yükseltmek için ayağının kaydığı demlerde şefkatle teselli etmektedir, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, buyuruyor, istiğfar eden hatada ısrar etmiş sayılmaz, bir günde yetmiş kere tekrarlasa da, Ebu Davud, Tirmizi, Bezzar Müsnedinde Osman B. vakitten almıştır, ancak senedindeki bir sahabi bilinmemektedir, fakat İbni Kesir tefsirinde sahih kabul etmiş ve hasen bir hadistir demiştir. Bununla İslam, insanları ruhsatçılığa çağırmamakta, yoldan çıkmış aşağılık insanları yüceltmemekte ve realistlerin, gerçeküstücü akımın, yaptığı gibi bu bataklığın güzel olduğunu fısıldamamaktadır. Aksine insanın ruhunda utanma duygusunu harekete geçirmeyi dileyip ümit beklentisini de coşturmak için zaaf anında meydana gelen sürçmeyi bağışlamayı dilemektedir. Allah'ın bağışlaması Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki, insanı utandırır, günah eğilimini arttırmaz, bağışlanma dileyişini teşvik eder, günahı alışkanlık haline getirmeyi değil, günahı alışkanlık haline getirip hatada ısrar edenlere gelince onlar, surun dışında kalmışlardır, kapılar yüzlerine kapanmıştır. Böylece İslam, beşeriyeti yüce ufuklara çağırma ile gücünün ne olduğunu bildiği bu beşeriyete acımayı bir arada zikretmekte, ümit kapısını önünde sürekli açık tutarak son gücüne kadar insanın elinden tutmayı amaçlamaktadır. Peki bu muttakiler için ne vardır? İşte onların mükafatı, Allah tarafından affedilme ve altından ırmaklar akan içinde sürekli kalacakları cennetlerdir, salih amel işleyenleri bekleyen mükafat ne güzeldir. Onlar günahlarından dolayı bağışlanma dilemekle bir şey kaybetmedikleri gibi darlıkta ve bollukta infak etmekle, öfkelerini yenip insanları affetmekle de bir zarara uğramazlar, onlar sadece üzerlerine düşeni yaparlar, salih amel işleyenleri bekleyen mükafat ne kadar güzeldir, Rablerinden bağışlanma, Allah'ın bağışlaması ve sevgisinden sonra altında ırmaklar akan cennet, burada hem ruhun derinliklerinde hem de hayatın görünüşünde bir çalışma göze çarpmaktadır, her ikisi de çalışmadır, harekettir, gelişmedir. Bu belirgin vasıflarla, surede konu edilen meydan savaşı arasında kuvvetli bir bağ vardır. Nitekim, faiz ya da yardımlaşma düzeninin, Müslüman cemaatin hayatında etkisi ve meydan savaşıyla ilişkisi bulunduğu gibi, konunun başında değindiğimiz gibi bu ruhsal ve toplumsal vasıfların zafer üzerinde de etkisi söz konusudur. İhtiras, öfke ve hatalara galip gelmek, Allah'a dönüp onun bağışlamasını ve hoşnutluğunu, dilemek, savaş alanında düşmana karşı zafer kazanmak için zorunlu vasıflardır. Çünkü onlar, ihtiras, heva, hata ve günahta ısrar etmeyi temsil ettikleri için düşmandırlar. İnsanoğlunda bunların düşmanlıkları, kişiliklerini, şehvetlerini ve hayat düzenlerini Allah'a, onun hayat metoduna ve şeriatına uydurmamalarından kaynaklanmaktadır. Bunun için düşmanlık söz konusu olur. Savaş bunun için çıkar ve cihad bunlardır onun için yapılır, bunların dışında başka bir neden için Müslüman, düşmanlık yapamaz, savaş çıkaramaz ve cihad edemez, o sadece Allah için düşmanlık yapar, onun için savaşır ve onun uğruna cihad eder. Surenin akışı içinde bütün bu direktiflerle savaştan söz edilmesi arasında kuvvetli bir bağ vardır. Nitekim bununla Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun emrine karşı gelmek, karşı gelmeyi doğuran ganimet arzusu, Abdullah b. Ubey ve beraberindekilerin ayrılmalarına neden olan kişilik ve heva'dan kaynaklanan büyüklenme, surenin akışında değinileceği gibi günaha meyledenlerin yaklaşmasını oran günaha karşı zaaf, işleri Allah'a döndürmemekten kaynaklanan düşünce karmaşıklığı, bu işte bize bir çıkar var mı? diye sormaları, bazısının, bu işte bize bir şey düşseydi burada öldürülmezdik demeleri gibi savaşa eşlik eden özel şartlar arasında da güçlü bir bağ söz konusudur. Kur'an-ı Kerim, bu şartların tümünü, surenin akışında örneklerini göreceğimiz gibi eşsiz bir tarzda birer birer ele almakta, aydınlatmakta, içlerindeki gerçekleri yerleştirmeye çalışmakta ve ruhlara onları harekete geçirip canlandıracak bir şekilde temas etmektedir. Allah'ın Yasası Bundan sonra, surenin akışı hadiseleri sunduğu üçüncü bölüme başlayarak, savaşta meydana gelen olaylara bizzat değinmektedir, ancak İslam düşüncesinin temel gerçeklerini de yerleştirmeyi ihmal etmemektedir, böylece olayları, bu gerçekleri dayandırdığı bir eksen konumuna getirmektedir. Bu bölümde surenin akışı Müslümanlara, müşriklerin bu savaşta elde ettikleri zaferin kalıcı bir kural olmadığını, arkasında özel, gizli bir hikmet bulunan geçici bir olay olduğunu söylemek için Yüce Allah'ın yalanlayanlar hakkındaki yürürlükte olan kanununa işaret etmekle başlamaktadır, sonra da onları sabretmeye ve imanla yücelmeye çağırmaktadır. Çünkü, şayet onlara bir yara ve bir takım acılar isabet etmişse aynı Karnı savaşta müşriklerde benzeri acılar tatmışlardır. Üstelik burada olayın ardında, safların ve kalplerin ayrılması, akideler uğruna ölen şahitler edinilmesi, Müslümanların sözlerini ve ideallerini pratik bir ölçek ile ölçmeleri için temenni ettikleri ölümle yüz yüze getirilmesi ve sonuçta Müslüman kitlenin o sağlam hazırlıkla kafirleri bertaraf etmesi gibi hikmetler de ortaya çıkmış oluyor. O halde, gerek gerek yenilgi olsun olayların arkasındaki yüce hikmet budur. 137 Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar gelip geçti, yeryüzünü geziniz ve Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbetini görünüz. 138 Bu Kur'an, insanlara yönelik bir açıklama, takvalılar için bir doğru yol kılavuzu, bir öğüttür.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 141- Bunun bir başka sebebi Allah'ın, müminleri arındırması ve kafirleri yok etmesidir. 142- Yoksa siz, Allah içinizdeki cihad edenleri ayı r etmeden ve sabırlıları belirlemeden cennete girebileceğinizi mi sandınız? 143- Sizler ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz, oysa onu görünce bakıp duruyorsunuz. Bu çarpışmada Müslümanlara bir yara isabet etmişti, ölüm ve yenilgi tatmışlardı, ruhlarında ve bedenlerinde birçok eziyetler çekmişlerdi, onlardan yetmiş sahabe öldürülmüştü, Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, dişi kırılmış, yüzü yaralanmış ve müşrikler yanına kadar sokulmuşlardı, ayrıca birçok arkadaşı da yaralanmıştı, bütün bunların sonunda ruhlarda bir sarsıntı ve Bedir'de elde edilen olağanüstü, zaferden sonra beklenmedik bir çarpılma baş göstermişti, öyle ki, başlarına gelenlerden sonra bazı Müslümanlar, bu da nereden çıktı, Müslüman olduğumuz halde bizim işlerimiz böyle mi gidecekti, demeye başlamışlardı. Burada Kur'an-ı Kerim Müslümanları Allah'ın yeryüzündeki kanunlarına, her işin gereğince akıp gittiği temellere döndürmektedir. Bu kanunlar hayatın dışında değildirler. Hayata hükmeden kanunlar değişikliğe uğramadan seyrine devam etmektedir. İşler düzensiz olarak yürümez, Şayet onlar bu kanunlardan ders alıp özlerini kavrarlarsa, olayların arka planındaki hikmet açıkça görülür. Olayların ötesindeki hedef açıklanmış olur, böylece, olayların tabi olduğu düzenin değişmezliği ve bu düzenin ötesinde gizli hikmetin varlığıyla tatmin olurlar, yollarına devam ederken bu kanunların ışığında seyir çizgilerini belirlerler, böylece zafer ve üstünlük elde etmek için, başta Allah'a ve Resulüne itaat etmek olmak üzere zaferin sebeplerine sarılmadan sırf Müslüman oluşlarını söylemeleri yeterli değildir. Surenin akışının burada işaret edip bakışlarını yönelttiği kanunlar, tarih boyunca yalanlayanların akıbetleri, zafer dolu günlerin insanlar arasında yer değiştirmesi, sırların arındırılması için denenme, zorluklar karşısında sabır gücünün sınanması ve sabredenlerin zaferi, yalanlayanların da mahvolmaya hak etmeleridir. Bu kanunların sunulması sırasında ayetler, dayanmaya, zorluklar karşısında direnmeye teşvik ve yasalarından dolayı müminleri teselli etmeye büyük özen göstermektedir, üstelik bu yara sadece onlara dokunmamıştır, düşmanları da aynı yarayı almışlardı, hem onlar, akide ve hedef bakımından düşmanlarından daha üstün, yol ve metod itibarıyla. Daha doğrudurlar, dolayısıyla sonuç onlarındır, kafirlerin payına düşen de felakettir her zaman. Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar gelip geçti, yeryüzünü geziniz ve Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbetini görünüz. Bu Kur'an insanlara yönelik bir açıklama takvalılar için bir doğru yol kılavuzu, bir öğüttür. Kuşkusuz Kur'an, insanlığın geçmişini bugününe, bugününü de geçmişine bağlar, buradan hareketle de geleceğine işaret eder. İlk defa bu sözlerle karşılaşan Arapların ne hayatları, ne bilgileri ne de deneyimleri İslam'dan önce bu derece kapsamlı bir görüşe uygundur. İslam ve Kur'an işte bu Arapları yeni bir hayata kavuşturmuş ve onları cihana hükmeden bir ümmet olma ufuklarına yükseltmiştir. Arapların yaşadıkları kabile düzeni, onların düşüncelerini, yeryüzü sakinleriyle dünyada cereyan eden olaylar arasında ve tabiat olaylarıyla her şeyin kendilerine uygun hareket ettiği evrensel yasalar arasında bir bağ kurmaya yöneltmesi bir yana o yarımada sakinleriyle hayat maceraları arasında bile bir bağ kurmaya yöneltemezdi. Bu değişme, çevreden kaynaklanmayan uzun vadeli bir değişimdi, o zamanki hayatın bir aşaması da değildi, bu niteliği onlara İslam akidesi kazandırdı, hatta onlara bu aşamayı kazandırdı, çeyrek asır gibi kısa bir sürede bu aşılmaz düzeye yükseltti, üstelik çağdaşları, bu yüce düşünce ufkuna asırlar sonra ulaşabildiler, evrensel yasaların değişmezliğini nesiller sonra kavrayabildiler, bu yasa ve kuralların değişmezliğini algıladıkları zaman da bunlara egemen olan ilahi iradeyi ve her şeyin sonuçta Allah'a döneceği gerçeğini unuttular, oysa bu seçkin ümmet, bütün bunlara inanmış, düşünce ufukları genişlemiş ve duygularında, yasaların değişmezliğiyle ilahi iradenin serbestliği arasında bir denge meydana gelmişti, böylece, hayatı, değişmez yasalarla birlikte hareket etmekte istikamet bulmuş, bundan sonra da ilahi iradenin serbestliğiyle tatmin olmuştu. Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar gelip geçti. Evet bunlar, hayata hükmeden yasalardır, bunları serbest irade yerleştirmiştir, sizin zamanınız dışında ne meydana gelmişse, Allah'ın dilemesiyle aynısı sizin zamanınızda da meydana gelecektir, onlardan durumunuza uygun olanlar kuşkusuz size de uygulanacaktır. Yeryüzünü geziniz Allah'ın ayetlerini yalanlayanların akıbetini görünüz. Bunların sonuna, yeryüzündeki izleri ve onlardan sonra anlatılan hayat serüvenleri şahittir. Kur'an-ı Kerim bu hayat hikayelerinden ve izlerden birçoğunu değişik yerlerde zikretmektedir. Bazısını aktarırken yer, zaman ve şahıslar bakımından sınırlandırırken bazısına sınırlama ve ayrıntıya dalmadan işaret etmektedir. Burada da genel bir işaret söz konusu edilmektedir ki, genel bir sonuç çıkarılsın, çünkü Dün yalanlayanların başına gelenler bugün ve yarın da yalanlayanların başına gelecektir. Böylece, bir taraftan Müslüman cemaatin kalplerini sonuçtan emin olmaları, diğer taraftan yalanlayanlarla birlikte ayaklarının kaymasından sakınmaları sağlanmış oluyor. Kuşkusuz o zaman hem güvenceye hem de sakındırmaya ihtiyaç duyanların varlığı söz konusuydu. Surenin akışı içinde bu nedenlerin birçoğuna değinilecektir. Bu yasanın açıklanmasından sonra öğüt ve ibret için şu açıklama yer alıyor. Bu Kur'an, insanlara yönelik bir açıklama, takvalılar için bir doğru yol kılavuzu, bir öğüttür. Bu, bütün insanlar için bir açıklamadır ve şayet şu yol gösterici açıklama olmasaydı insanlar hiçbir zaman hidayete ulaşamazlardı. Çünkü hidayet, uzun ve zor bir beşeri değişimdir, ancak özel bir grup buradaki hidayeti algılayabilir, öğütten nasibini alabilir, ondan yararlanıp hidayete ulaşabilir, bunlar, müttakiler, grubudur. Hidayete açık olan bir mümin kalpten başkası, yol gösterici söze gereken dikkati göstermez, bu üstün öğütten, hidayet için çarpan ve onunla hareket eden takva sahibi kalpler yararlanabilir ancak, insanların, bilgi aracılığıyla Hakke ile batılı, hidayet ile sapıklığı ayı ettikleri çok az vakı olmuştur, çünkü Hakke, Tabiatındaki açık ve belirginlik nedeniyle uzun açıklamalara ihtiyaç duymaz. Ancak insanların hakka karşı eğilimleri ve hakke yolu seçme istekleri hep eksik olmuştur. Hakkı isteme ve onun yolunu seçme gücü imandan başka hiçbir duygudan kaynaklanmadığı gibi onu takvadan başkası da koruyamaz. Buna benzer direktiflerin sık sık Kur'an'da tekrarlanması bu yüzdendir. Bu kitapta yer alan hakke, hidayet, nur öğüt ve ibret, evet bunların tümünün müminler ve müttakiler için olduğu gerçeği yerleştiriliyor. Çünkü kalbi, nur, hidayet, öğüt ve ibret için açan iman ve takva d-i-r, hidayeti ve nuru seçmeyi öğüt ve ibretten yararlanmayı, yoldaki acılara dayanmayı kalbe süslü gösteren bunlardır. işin aslı budur, evet budur sorunun özü, sadece bilgi ve marifet yetmez, nice bilgi ve marifet sahipleri, gerek beraberinde bilgi ve marifetin fayda vermediği şehvete boyun eğmek. Gerekse hakkın taşıyıcıları ve dava adamlarını bekleyen işkencelerden korkmak sebebiyle batılın bataklığında bocalamışlardır. İnanıyorsanız mutlaka g-a-l-i-p-s-i-n-i-z. Bu geniş açıklamalardan sonra güçlendirmek, teselli etmek ve sağlamlaştırmak için surenin akışı Müslümanlara, yönelmektedir. Sakın gevşemeyiniz karamsarlığa kapılmayınız, eğer mümin iseniz üstün gelecek olan taraf sizlersiniz. Uğradığınız zayıflıktan dolayı gevşemeyin, başınıza gelen musibetlerden ve kaçırdığınız fırsatlar yüzünden üzülmeyin, üstün olan sizsiniz, her şeyden önce akide üstündür, çünkü, siz sadece Allah'a secde edersiniz, onlarsa, onun yarattıkları şeylerin kimine ya da bazısına secde ederler hayat metodunuz üstündür, çünkü siz Allah'ın gösterdiği metoda göre hareket ediyorsunuz, onlarsa Allah'ın yarattıkları insanların hazırladığı metoda uymaktadırlar. Üstlendiğiniz rol üstündür. Çünkü siz bütün insanlığın önderliğini elinizde bulunduruyorsunuz. Topyekün insanlığın öncülerisiniz. Onlarsa metottan uzaklaşmış ve yoldan sapmışlardır. Yeryüzündeki konumunuz üstündür. Çünkü Allah'ın size vadettiği ettiği yeryüzünün mirası sizindir. Onlarsa yokluğa ve unutulmaya yuvarlanıp gideceklerdir. Şayet gerçek müminlerseniz üstün olan sizsiniz, gerçekten inanıyorsanız, gevşemeyin, üzülmeyin, cihat, imtihan ve arınmadan sonra sonucun sizin olması için yaralar almanız ve yaralanmanız yüce Allah'ın bir kanunudur.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 Burada onlara ve yalanlayanlara isabet eden yaralardan söz edilmekle, müşriklerin yaralar aldığı Müslümanlarınsa kurtuldukları Bedir Savaşı'na işaret edilmiş olabileceği gibi savaşın başında Müslümanların galip geldiği Uhud Savaşı'na da işaret edilmiş olabilir. Bu savaşta müşrikler yenilmiş ve yetmiş ölü bırakmışlardı, Müslümanlar peşlerine düşmüş boyunlarını vuruyorlardı, öyle ki bir ara savaş ortasında müşriklerin bayrağı yere düşmüş, kimse de kaldırmaya yeltenmemişti. Sonra bir kadın kaldırmıştı da etrafında bir birikip toplanmışlardı. Okçular Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun emrinden çıkıp ihtilafa düşünce de üstünlük müşriklere geçti. Müslümanların başına gelen, savaşın sonunda gelmişti. Bu, Allah'ın değişmez kanunlarından birinin gerçekleşmesi için ayrılığa düşmeye ve mevziden ayrılmaya uygun bir cezaydı. Okçuların ayrılığa düşüp mevzilendikleri yerden çıkmaları ganimet arzusundan kaynaklanıyordu. Yüce Allah zaferi, savaş alanında kendi yolunda cihad edip basit dünya nimetlerini arzulamayanlara yazmıştır. Bu arada Yüce Allah'ın değişmez kanunlarından biri daha gerçekleşmiş oluyordu. Bu da, insanların çalışma ve niyetlerine uygun olarak zafer ve yenilgi günlerinin, İnsanlar arasında dönüp durmasıdır, bir gün bunların olur bir diğer gün onların, bu sayede hatalar ortaya çıkıp karanlıklar aydınlandığı gibi müminler ve münafıklar da açığa çıkar. Eğer siz, Uhud'da, yara aldınız ise karşınızdakiler de benzeri bir yara almışlardır, biz bu tür acı günleri insanlar arasında dolaştırırız, Allah'ın kimlerin mümin olduklarını belirlemesi içindir bu. Rahatlıktan sonra sıkıntı, sıkıntıdan sonra rahatlık. Kuşkusuz, ruhların cevherini, kalplerin tabiatını, içindeki karmaşıklık veya saflığın, telaş veya sabrın, Allah'a bağlılığın veya ümitsizliğin ya da isyan etmenin derecesini ortaya çıkaran ölçü. Böyle durumlarda, saflar ayrılır, mümin münafık ortaya çıkar, bunlar ve onlar kendi gerçekleriyle belirirler, İnsanların ruhlarının derinliklerinde bulunan bozukluklar gün yüzüne çıkar, birbirine karışıp son derece kapalı oldukları halde üyeleri ve bireyleri arasında uyum eksikliğinden kaynaklanan bu keşmekeşlik ve şu kusurlar giderilmiş olur bu sayede. Yüce Allah, müminleri de münafıkları da bilir, o, kalplerin sakladıklarını da bilir, ancak, olaylar, zafer ve yenilgi günlerinin insanlar arasında yer değiştirmesi, gizli duyguları ortaya çıkarıp insanların hayatında bir olgu meydana getirir, imanı açık bir amele, aynı şekilde nifakı da açık bir uygulamaya dönüştürürler, hesap ve ceza bundan sonra söz konusu olur, çünkü Yüce Allah insanları, kendisinin bildiği işlerinden dolayı değil ancak kendilerinden meydana gelenlerden dolayı sorgular. Bu zafer ve yenilgi günlerinin yer değiştirmesi, sıkıntı ve rahatlığın art arda gelişi, yanılmaz bir mihenk ve haksızlığa meydan vermeyen bir ölçüttür. Bu noktada rahatlık da sıkıntı gibidir. Çünkü nice ruhlar vardır ki sıkıntı anında sabredip gerçeğe sıkı sıkıya sarılmalarına rağmen rahatlık zamanında gevşeyip ödün verirler. Mümin ise zorlukta sabredip, bollukta da boş vermeyen kişidir. O her iki durumda da Allah yönelir, kendisine dokunan iyilik ya da kötülüğün Allah'ın izniyle olduğunu çok iyi bilir. Yüce Allah, beşeriyete önderlik için adım atmak üzere olan şu topluluğu, rahatlıkla imtihandan sonra sıkıntı ile, olağanüstü bir zaferden sonra acı bir yenilgi ile imtihan ediyordu, bu ve sebepleri Yüce Allah'ın zafer ve yenilgi için yürürlükte olan kanunlarına uygun meydana gelseler de bununla, Müslüman cemaatin zafer ve yenilginin sebeplerini bilmesi, Allah'a daha çok itaat etmesi, ona dayanması, himayesine yapışmasını ve bu metodun özelliklerini ve yükümlülüklerini iyice bilmesini amaçlıyordu. Surenin akışı, birçok yönden savaşta meydana gelen olayların arka planındaki hikmetini, günlerin insanlar arasında yer değiştirmesinin nedenini, safların ayrılması ve Yüce Allah'ın müminleri belirlemesini Müslüman ümmete açıklayarak sürüyor. Ve aranızdan bazı şahitler seçmesi içindir bu. Bu deyim, şu derin manayı olağanüstü bir şekilde ifade etmektedir. Kuşkusuz şehitler seçilmiş kimselerdir. Yüce Allah onları kendisi için mücahitler arasından seçmiştir. O halde Allah yolunda şehit düşmüş birisi için bir hayıf ya da zarar söz konusu değildir. Bu, bir seçkinlik, arınmışlık, üstünlük ve ayrıcalıktır. Bunlar, Yüce Allah'ın kendisi için ayırmak, yakınlığıyla onurlandırmak için şehadetle rızıklandırılır dığı kişilerdir. Sonra onlar yüce Allah'ın insanlara gönderdiği, hakka tanıklık ettirdiği şahitlerdir. Yüce Allah onları şahit tutmuş, onlar da şahitliklerini yerine getiriyorlar. İçinde bir kuşku, üzerinde bir itiraz ve çevresinde bir tartışmaya girmeden ölene kadar bu hakkın gerçekleşmesi ve insanların hayatında yer etmesi uğrunda cihad etmek suretiyle yerine getiriyorlar şahitliklerini. Yüce Allah onlardan onun kendilerine gelen şeyin gerçek olduğunu bilmek, buna kesinlikle inanmak, onun için her şeyden soyutlanmak, onun dışındaki her şeyin değersiz olduğunu kavrayıp onurlanmalar için şahitler seçmişti. Bu şahitler, bu hakke olmadan insan hayatının ıslah olup istikrar bulamayacağına kesinlikle inanmak, batılla savaşmak ve onu insan hayatından kovmak, dünyalarında hakkı yerleştirmek ve insanların üzerindeki ki, hakimiyette Allah'ın metodunu gerçekleştirmek için cihattan kaçınmamak suretiyle şahitlik yapmışlardı, evet, yüce Allah, bunların tümüne şahit olmalarını istemekte, onlar da şahitliklerini hakkıyla yerine getirmektedirler, onların şahitlikleri ölene kadar sürdürdükleri şu cihaddır, bu da münakaşa ve hile götürmeyen kesin bir şahitliktir. La ilahe illallah, Muhammed'ün Resulullah şehadet cümlesini diliyle söyleyen herkese, bu şehadetin anlamını ve gereklerini yerine getirmedikçe şehadet getirdi denemez, şehadetin anlamı, Allah'tan başka ilah edinmemektir, dolayısıyla Allah'tan başkasına şeriat için başvurmamaktır. Çünkü uluhiyetin en belirgin özelliği kullar için kanun koymaktır. Aynı şekilde kulluğun en belirgin özelliği de her konuda Allah'a başvurmaktır. Bu şehadetin bir diğer anlamı da, Allah'ın elçisi olduğundan her konuda Allah'a başvurmayı Hazreti Muhammed, salat ve selam üzerine olsun, kanalıyla yapmak ve bu kaynağın dışında başka bir kaynağa dayanmamaktır. Bu şehadetin gereği, Hazreti Muhammed'in, salat ve selam üzerine olsun, bildirdiği şekilde yeryüzünde uluhiyetin, tek başına Allah'ın olması ve Muhammed'in, örnek olduğuna imandır, bunun yanında Allah'ın insanlar için dilediği metodun, egemen, galip ve itaat edilen metod olması, istisnasız bütün insanların hayatını düzenleyen düzenin bu olması için cihad etmektir. İş bu urda ölmeyi gerektiriyorsa, bu dereceye yükselen şehittir, yani Yüce Allah şehitten bu şahitliği dilemiş o da hakkıyla yerine getirmiştir, Yüce Allah onu şahit edinmiş ve bu yüce makamla onurlandırmıştır. Şu Allah'ın üstü ifadenin anlatmak istediği budur. Ve aranızdan şahitler seçmesi içindir bu. Bu, la ilahe illallah Muhammed’ün Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın Resulüdür şehadetinin anlamı ve gereğidir, yoksa şehadetin anlamından çıkarılan, ruhsat, gaflet ve kayıplar değil. Allah zalimleri sevmez. Kur'an-ı Kerim'de zulümden çokça söz edilmekte ve bununla da zulmün en karanlığı ve en çirkini olan şirk kastedilmektedir. Kur'an'da şöyle buyurulur, kuşkusuz şirk, çok büyük bir zulümdür, Lokmansu, Esi, 13, Buhari ve Müslim İbni Mesudun, Allah ondan razı olsun, şöyle dediğini rivayet ederler, dedim ki, ya Resulullah, hangi günah daha büyüktür, seni yarattığı halde ona eş koşmandır, buyurdu. Surenin akışı, daha önce Yüce Allah'ı yalanlayanların konumuna işaret etmişti, şimdi ise Yüce Allah'ın zalimleri sevmediği gerçeği yerleştiriliyor, bu da Allah'ın sevmediği zalim yalanlayanları bekleyen şeylerin bir başka şekilde tekit edilmesi amacına yöneltir, Allah zalimleri sevmez, deyimi müminin ruhunda zulüm ve zalimlere karşı nefret duygusunu canlandırmaktadır, cihad ve şehitlikten söz edilirken, bu duyguyu burada canlandırmak konunun ruhuna uygun düşmektedir. Çünkü mümin kendisini, sevmediği şeyleri ve kimseleri bertaraf etmek uğruna feda eder. İşte şehitlik makamı budur. Şehadet bunun içindir ve Yüce Allah, bunlardan şahitler edinir. Sonra Kur'an ayetlerinin akışı kafirleri bertaraf etmedi. Allah'ın çizdiği kaderinin araçlarından bir araç ve yalanlayanları yok etmedi. Onun gücüne bir perde olmaları için Müslüman ümmeti eğitirken, arındırırken ve o yüce rolüne hazırlarken olayların arka planındaki hikmeti açıklamakla devam etmektedir. Allah'ın müminleri arındırması ve kafirleri yok etmesidir. Arınmak, ayrılış ve farklılıktan bir aşamadır ve bu operasyon ruhun içinde ve vicdanın derinliğinde gerçekleşmektedir. Bu, kişiliğin gizli yönlerini açığa çıkarma ve gizlilikler üzerine ışık saçma operasyonudur. Şüphe, kusur ve karmaşıklığı çıkarıp kapalılık ve pusluluk bırakmaksızın insan kişiliğini temiz, açık ve hakke üzere kararlı kılma işlemine girişilmiştir. Çoğu zaman insan, kendi nefsinden, onun gizli yönlerinden, alışkanlık ve dolambaçlarından habersiz olur, insan, zaafının ve gücünün gerçeğini deşelemedikçe ortaya çıkmayan ve içinde yer etmiş olan tortuların gerçeğini bilemez çok kere. Yüce Allah'ın, sıkıntı ve rahatlık arasında insanlar içinde yer değiştirdiği zafer günlerinin doğurduğu arınma işlemi. İnsanlara bu acı mihenkten, olayların, deneylerin, pratik ve hareketli durumların mihenginden önce bilmedikleri nefislerine ilişkin birçok şeyi öğretmektedir. İnsan kendisinde güç, cesaret ve fedakarlık, cimrilik ve ihtirastan kurtulmuşluk duygularının bulunduğunu zannedebilir. Sonra pratik deneylerin ışığında meydana gelen olaylarla yüz yüze geldiğinde henüz nefsinde temizlenmemiş yaraların bulunduğunu ve baskılar karşısında direnecek olgunluğa erişmediğini anlar. İnsanın bunu bilmesi ve nefsini bu davanın tabiatının gerektirdiği baskılara ve bu akidenin gerektirdiği sorumluluklara dayanacak olgunluğa getirmek için yeniden Kur'an potasında şekillendirmesi gerekir. Yüce Allah, şu seçkin kitleyi, beşeriyete önderlik için eğitiyordu, onlar da şu yeryüzünde istediğini gerçekleştirmek istiyordu, bu yüzden kendilerini takdir edilen rolün düzeyine yükseltmek ve çizdiği kaderi elleriyle gerçekleştirmek için Uhud'daki olayların ortaya çıkardığı gibi bu şekilde onları arındırıyordu. Kafirleri yok etmesidir hakke ilan edilip arınmak suretiyle kirlerden kurtulduğunda batılı onunla mahvetmekte ilgili kanunu gerçekleştirsin diye Karşılığı bilinmez gibi ortaya konarı, istinkari, bir soruda Kur'an-ı Kerim, Müslümanların, davalar, zafer ve yenilgi, iş ve karşılığına ilişkin düşüncelerini düzeltmekte, onlara, cennetin yolunun zorluklarla çevrili bulunduğunu, azığında yoldaki eziyetlere sabretmek olduğunu, yoksa derinleşme ve arınmaya dayanmayan temenni ve uçucu idealler olmadığını açıklamaktadır. Yoksa siz Allah içinizdeki cihad edenleri ayı r.d. etmeden ve sabırlıları belirlemeden cennete gireceğinizi mi sandınız, me sizler ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz, oysa onu görünce bakıp duruyorsunuz. Çünkü bu, yaşanan deneyler, pratik sınavlar, cihad ve belayla karşılaşma, sonra cihadın sorumluluklarına ve belaların ağırlığına sabretmekle mümkündür. Kur'an ayetinde önemli bir soruna dikkat çekilmektedir. Yoksa siz, Allah içinizdeki cihad edenleri ve sabırlıları belirlemeden, Müminlerin yalnızca cihad etmeleri yeterli değildir. Davanın zorluklarına karşı sabretmek de gerekmektedir. Zorluklar meydan savaşında yapılan cihadla bitmeyecek kadar sürekli ve çeşitlidir. Savaş alanındaki fiili cihad, imanın gerektirdiği ve sabretmeyi istediği davanın en hafif zorluğu olabilir. Her gün karşılaşılan birçok meşakkat vardır. İman ufkuna doğru istikamet bulmanın meşakkati, imanın gençleridir gerçeklerini teorik ve pratik olarak dengeli bir şekilde yerine getirme zorluğu müminin günlük hayatında beraber bulunduğu insanların nefislerinden ve başka özelliklerinden beliren insana özgü zaaflara karşı o esnada sabır batılın üstünlük kazandığı mücadele edip zafer kazanmaya başladığı dönemlerde sabır yolun uzunluğuna mesafenin uzaklığına ve engellerin çokluğuna karşı sabır cihat sıkıntı ve çarpışmanın zorluğuna ilişkin sabır, rahatlığın vesvese ve nefsin saptırmalarına karşı sabır, ideal ve dille söylenen sözlerle ulaşılamayan cennetin zorluklarla çevrili yolunda cihadın sadece bunlardan biri olduğu bilinci ve daha nice işkenceye karşı sabır. Ölüm ve hayat Sizler ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz, oysa onu görünce bakıp duruyorsunuz. Böylece surenin akışı dille söylenen kelimelerden ibaret ölçüt ile karşılaştığı gerçek ölçüt arasında duygularında bir denge oluşturmak için, onları daha önce karşılaşmayı arzuladıkları ve savaş alanında yüz yüze geldikleri ölümle bir daha karşı karşıya getirmektedir. Bununla söyledikleri her sözün muhasebesini yapmalarım, yüz yüze geldiklerinde karşılaştıkları gerçeğin dışında ruhların dahi pratik birikiminin durumunu ölçüt ölçmelerini öğretmektedir. Böylece ağır olguların ışığında, sözün, ideallerin ve vaadlerin değerini takdir edebilirler. Sonra onlara, kendilerini cennete ulaştıracak yöntemin sözlerin gerçekleşmesi, hayallerin somutlaşması ve gerçek bir cihad olduğunu öğretiyor. Yüce Allah bütün bunları insanların dünyasında pratik olarak gerçekleştirip öğretiyor. Kuşkusuz yüce Allah, müminlerin bir çabası ve yardımı olmaksızın, ilk andan itibaren peygamberlerini, davasını, dinini ve hayat metodunu galip getirebilirdi, At, Semud ve Lut kavmine yaptığı gibi müşrikleri yok etmek için onlarla birlikte ya da onlarsız savaşsınlar diye melekler indirebilirdi. Ancak sorun zafer değildir. Sorun bütün zaaf ve eksiklikleri, şehvet ve istekleri, cahiliye ve sapıklıklarıyla beşeriyetin önderliğini eline almaya hazırlanan Müslüman ümmetin eğitilmesiydi. Beşeriyete önderlik, önder olacakların üstün bir şekilde hazırlanmalarını gerektiren önemli bir görevdir. Öncelikle ahlak gücünü sürekli hakke üzere bulundurmayı, zorluklara sabretmeyi, insan nefsindeki zaaf ve güç odaklı bilmeyi, hata noktalarından ve sapıklık kaynaklarından ve bunların tedavi yöntemlerinden haberdar olmayı gerektirir, sonra şiddette olduğu gibi bollukta, o gün kahredici ve acı gelen bolluktan sonraki şiddette de sabretmeyi gerektirir. Yüce Allah bununla Müslüman cemaati, yeryüzündeki varlık sebepleri kıldığı o korkunç ve meşakkatli role hazırlamak için eğitiyordu. Kuşkusuz Yüce Allah, şu geniş mülke halife kıldığı insanın nasibine bu meşakkatleri de eklemeyi dilemiştir. Yüce Allah'ın Müslüman ümmeti önderliğe hazırlamaya ilişkin takdiri, değişik araçlar ve sebepler, farklı koşul ve olgularla kendi yoluna devam etmektedir. Bazen Müslüman kitlenin kesin zafer elde etmesi, böyle umutlanmaları, ilahi yardımın gölgesinde kendilerine olan güvenlerinin artması, zaferin tadını denemeleri, onun sarhoşluğuna sabretmeleri, şımarıklık, kibir ve gururu yenme güçlerini ölçmeleri ve alçak gönüllülükle Allah'a şükretmeleri, bazanda, Allah'a sığınmaları, şahsi güçlerinin gerçeğini algıladıkları ve Allah'ın metodundan en ufak bir sapmanın ortaya çıkardığı eksikliği öğrendikleri yenilgi, hüzün ve zorluk şeklinde yoluna devam etmektedir. Bu şekilde yenilginin acılığını denemelerine rağmen, arı gerçeğe sahip olmaları, içlerindeki zaaf ve eksikliği noktalarını öğrenmeleri, şehvetin etkilediği yesleri belirlemeleri, ayakların kaydığı hususları ortaya çıkarmaları ve böylece gelecek harekette bütün bu olumsuzluklardan kurtulmaları ile batıla karşı üstünlük sağlarlar, Allah'ın takdiri, hiçbir değişikliğe ve sınırlandırmaya uğramadan zafer ve yenilgiden dersler çıkararak Allah'ın kanununa uygun olarak yoluna devam eder. Bunların tümü, şu ayetlerde gördüğümüz gibi Kur'an'ın akışının Müslüman kitle için biriktirdiği Uhud savaşından elde edilen sonuçların bir yönünü oluşturmaktadır. Kuşkusuz bunlar, her zamanki Müslüman cemaat ve Müslüman nesiller için yararlanılacak birikimlerdir. Daha sonra surenin akışı, İslam düşüncesinin büyük gerçeklerini yerleştirmek, Müslüman cemaati bu gerçeklerle muhatap kılmak, savaşta meydana gelen olaylardan bu gerçekler için bir eksen oluşturmak ve böylece İslam toplumunu kur anın eşsiz metoduyla eğitmek için bir araç edinmek suretiyle sürmektedir. 144 Muhammed sadece bir peygamberdir, ondan önce daha nice peygamberler gelip geçmiştir, şimdi eğer o ölür ya da öldürülürse topuklarınız üzerinde geri mi döneceksiniz, kim iki topuğu üzerinde geri dönerse bilsin ki Allah'a hiçbir zarar vermez, Allah şükredenleri ödüllendirecektir. 145 Allah'ın izni olmaksızın hiç kimsenin ölmesi söz konusu değildir, o süresi belirli bir yazıya bağlıdır, kim dünya kazancını isterse ona ondan veririz, kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz, biz şükredenleri ödüllendireceğiz. Bu bölümdeki ilk ayet, Uhud savaşında meydana gelen belli bir olaya işaret etmektedir. Okçular, dağdaki mevzilerini terk ettiklerinde Müslümanların savaş konumlarında açıklık belirmişti. Bunun üzerine müşrikler oradan bindirmiş Müslümanlarla savaşa tutuşmuşlardı. Resulullahın, salat ve selam üzerine olsun, dişi kırılmış, yüzü yaralanmış ve yarasından durmadan kan akmıştı. Her şey birbirine karışmıştı. Müslümanlar öylesine dağılmışlardı ki, kimse diğerinin nerede olduğunu bilmiyordu. Bu arada birisi, Muhammed öldürüldü diye bağırmıştı. Bu ses, Müslümanlar üzerinde korkunç bir etki bırakmıştı. Birçoğu Medine'ye geri dönmeye, yenilerek dağa çıkmaya ve büyük bir ümitsizlikle savaşı bırakmaya başlamıştı. Şayet Resulullah, beraberindeki az sayıdaki adamla dayanmayıp Müslümanları geri çağırmasaydı ve Yüce Allah kalplerini sağlamlaştırmasaydı ve de daha sonra açıklanacağı gibi üzerlerine uyuklama, güven ve emniyet duygusunu indirmeseydi tamamen dağılıp mahvolacaklardı. Kur'an-ı Kerim, İslam ordusunun dikkatlerini bu derece dağıtan bu olayı, direktifleri için bir temel, İslam düşüncesinin gerçeklerini yerleştirmek için bir araç, ölüm ve hayatın hakikati, iman tarihi ve müminler kervanına ilişkin canlı işaretler için bir eksen kılmaktadır. Muhammed sadece bir peygamberdir, ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir, şimdi eğer o, ölür veya öldürülürse siz topuklarınızın üzerinde geri mi döneceksiniz, kim iki topuğu üzerinde geri dönerse bilsin ki Allah'a hiçbir zarar veremez, Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hazreti Peygamber Kuşkusuz Muhammed ancak bir peygamberdir, ondan önce de peygamberler gelmiş ve ölmüşlerdir, kendisinden önceki peygamberler gibi o da ölecektir, bu, karşılaşılacak basit bir gerçektir, öyleyse savaşta bu gerçekle karşılaşılınca unutulmuş olmasının sebebi neydi? Muhammed, salat ve selam üzerine olsun Allah tarafından, yüce kelamı tebliğ etmek için gelmiş bir elçidir, kuşkusuz baki ve ölümsüz olan sadece Allah'tır, aynı şekilde onun sözü de ebedi ve ölümsüzdür, bu yüzden, bu sözleri tebliğ için gelen peygamberin ölmesi ya da öldürülmesi durumunda müminlerin gerisin geriye dönmeleri gerekmez, bu da korkunun meydana getirdiği sıkıntı sonucu fark etmedikleri temel olarak, oluşturan basit bir gerçektir, ancak, müminler hiçbir zaman bu temel ve basit gerçeği unutmamalıdırlar. İnsanlar geçicidir akide ise sonsuza kadar sürer. Tarih boyunca Allah'ın hayat için koyduğu metot, insanlara götürülüp uygulanmış ve fakat peygamberler ile davetçilerden bağımsız olmuştur. Resulullah'ı seven Müslümandan, nitekim onun arkadaşları insanlık tarihinin bir benzerini görmediği bir tarzda onu severlerdi, öyle severlerdi ki, ona bir dikenin batmaması için hayatlarını feda ederlerdi, nitekim sırtını ona siper edip hareket etmeden oklara hedef, olan Ebu Dücane ile düşmanı ondan uzaklaştırmak için birbiri ardınca teker teker şehit olan dokuz kişiyi görmüştük, kuşkusuz her zaman ve mekanda onu böylesine bütün benlikleri ve bütün duygularıyla seven olacaktır, hatta yalnızca onun ismini duymakla vecde kapılanlarda olacaktır, işte Muhammed'i, salat ve selam üzerine olsun, bu şekilde seven bir Müslümandan, Muhammed'in şahsı ile onun tebliğ edip kendisinden sonra insanlara bıraktığı ve ölümsüz Allah'tan gelerek ona ulaşan ebedi akideyi birbirinden ayırması istenmektedir. Kuşkusuz dava, davetçiden önce gelir. Muhammed sadece bir peygamberdir, ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Peygamberimizden önce de zamanın derinliklerine inen, tarihin köklerine uzanan, insanlıkla başlayıp yolun başlangıcında insanlığa hidayet ve barış ile yol gösteren bu davayı taşıyan peygamberler gelmiştir. Dava, davetçiden daha büyük ve daha kalıcıdır, davetçiler gelip giderler ancak dava nesiller ve asırlar boyu sürer, davaya tabi olanlar, Resullerin getirdiği ilk kaynağa bağlı kalacaklardır ve müminler baki olan Yüce Allah'a yönelecektir, o halde Yüce Allah diri ve ölümsüz iken müminlerden birinin geri dönüp Allah'ın hidayetinden irtidat etmesi hoş karşılanamaz. İşte, bu imalı sorunun, bu tehdidin ve aydınlatıcı açıklamanın sebebi şudur. Şimdi eğer o, ölür veya öldürülürse siz topuklarınızın üzerinde geri mi döneceksiniz, kim iki topuğu üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez, Allah şükredenleri ödüllendirecektir. İfadede irtidatın canlı bir tablosu yer almaktadır, topuklarınızın üzerinde geri mi döneceksiniz, kim iki topuğu üzerinde geriye dönerse, geriye dönmedeki algılanan bu hareket, akideden irtidat etme olayını, seyredilen bir manzara gibi somutlaştırıyor, burada kast edilen, savaştaki yenilgiden kaynaklanan duygusal irtidat değildir, aksine, Muhammed öldürüldü, diye birinin bağırmasından sonra meydana gelen ruh ruhsal irtidattır söz konusu edilen çünkü bu söylentiden sonra bazı Müslümanlar müşriklerle savaşmanın yararsızlığına Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun ölmesiyle bu dinin işinin bittiğine ve müşriklere karşı cihadın sona erdiğine inanmaya başlamışlardı ifadenin somutlaştırdığı ruhsal hareket budur savaşta ökçeleri üzerinde dönüp kaçmaları gibi dinden dönmelerini de kapsayan bir olaydır işte Nadir B. Enes Allah ondan razı olsun Muhammed öldürüldü deyip savaştan ellerini çekenleri görünce ondan sonra yaşayıp da ne yapacaksınız kalkın Resulullah'ın öldüğü uğurda siz de ölün diyerek sakındırdığı da buydu. Onlar, Yüce Allah'ın kullarına bu sistemi bağışlamakla verdiği nimetin değerini bilirler, bu yüzden hem sisteme uymak, hem de Allah'a hamd etmekle şükürlerini yerine getirirler, bu sisteme uymak suretiyle mutlu bir hayat sürdürmeleri de şükürlerine güzel bir karşılık olmaktadır, daha sonra Yüce Allah'ın kendilerine ahirette vereceği karşılıkla yaşayacaklar ve mutlulukları daha büyük ve kalıcı olacaktır. Sanki Yüce Allah, bu olay ve bu ayetle, Müslümanların aralarında yaşayan peygamberlerin kişiliğine olan şiddetli bağlılıklarını kesmek istemiştir, devamla, Muhammed'in, salat ve selam üzerine olsun, ilk defa ortaya çıkarmadığı, yalnızca kendisinden önceki elçilerin insanları kana kana içmeye çağırdıkları gibi onu da göstermiştir, böylece Yüce Allah insanları, fışkıran asıl kaynağı doğrudan bağlamak istemiştir. Sanki Yüce Allah, insanların elinden tutup onları Muhammed'in bağlamadığı, sadece insanların elini tutuşturup onları birlikte sarılmaya çağırdığı kopmaz bir kulpa doğrudan ulaştırmayı dilemiştir. Sanki Yüce Allah Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, ölmesi ya da öldürülmesiyle üzerlerinden kalkmayacak olan sorumluluklarını doğrudan algılamaları için Müslümanların İslam ile olan ilişkilerini ve Allah ile olan sözleşmelerini direkt bir duruma getirmeyi ve Allah'ın önünde yaptıkları bu sözleşmenin sorumluluğunu aracısız duymalarını dilemektedir. Çünkü onlar Allah'a biat etmişlerdir, dolayısıyla Allah'ın huzurunda sorumlu olacaklardır. Sanki Yüce Allah, meydana geldiğinde güçlerini aşacağını bildiği halde, Müslüman kitleyi bu büyük sarsıntıya hazırlamakta ve böylece dehşet ve şaşkınlık kendilerini sarmadan, onları alıştırmak ve sadece kendisine ve kalıcı davasına bağlamak istemektedir. Nitekim, büyük sarsıntı meydana gelince dehşet ve şaşkınlık içinde kala kalmışlardı, hatta Ömer, Allah ondan razı olsun, kılıcını çekmiş, onunla, Muhammed öldü, diyeni tehdit etmeye başlamıştı. Kalbi, arkadaşı Resulullah'a ve Allah'ın onun hakkındaki kaderini algılamaya sağlam bir bağla bağlı bulunan Ebu Bekir'den Allah ondan razı olsun başkası sebat edememişti. Nitekim Ebu Bekir bu ayeti hatırlayıp dehşete düşmüş şaşkınlara hatırlatınca onlar bu ilahi çağrıyı ilk defa işitmiş gibi tevbe edip geri dönmüşlerdi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in akışı, insan nefsinin derinliklerinde gizlenen ölüm korkusuna uyarıcı bir şekilde değinmekte, ölüm ve hayat hakkındaki kalıcı gerçekleri dile getirmektedir, ayrıca hayat ve ölümden sonra Allah'ın kullarını denemesi ve cezaya ilişkin hikmet ve takdirini açıklaması suretiyle bu korkuyu gidermektedir.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 Kuşkusuz her nefsin belirlenen süreye kadar yazılmış bir eceli vardır. Bu belirlenen süre dolmadan herhangi bir kişinin ölmesi söz konusu değildir. Telaş, hırs, savaşa katılmama ve korku bu süreyi uzatmadığı gibi cesaret, direnç, öne atılma ve sözüne bağlı kalma da ömrü kısaltmaz. O halde korkaklığa gerek yoktur. Korkudan gözleri kaymasın korkakların, süre belirlenmiştir. Bir gün kısaltılamayacağı gibi art. Sırılamaz da. Bununla, ecel gerçeği insan ruhunda yer etmektedir. Artık insan onunla uğraşmayı bir tarafa bırakıp hesaba katmamakta ve imanın gereği olan sorumluluk ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeyi düşünmektedir. Bununla korku ve dehşetin doğurduğu ürkekliği üzerinden attığı gibi cimrilik ve ihtirasın boyunduruğundan da kurtulur. Bu sayede insan, sabır güven ve tek başına ecele egemen olan Allah'a dayanmakla, yolun bütün sorumluluk ve görevlerini yerine getirerek yoluna devam eder. Daha sonra ayeti kerime, hakkında kesin hüküm verilen bu sorunu çözdükten sonra nefse dönüyor, ömür, önceden yazılmış ve ecel belirlenmiş olduğuna göre, nefis yarın için ne hazırladığına ve ne istediğine baksın, imanın gereği sorumluluklardan geri kalmayı, bütün ilgisini yeryüzüyle sınırlandırmayı ve sadece şu dünya için yaşamayı mı, yoksa, ömür ve hayata ilişkin bu bilgi ve ihtimamını dengelemekle beraber, Yüce bir ufukla yüksek ilgilere ve bu hayattan daha büyük bir hayata mı yükselmek istiyor, ona baksın nefis. Kim dünya kazancını isterse kendisine ondan veririz, kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Bu ödül, insana yapılan ilahi bağış nimetini algılayıp hayvansal derecelerin üstüne çıkan ve Yüce Allah'ın bu nimetine karşı şükretmekte imanın sorumluluklarını yerine getirenleredir. Böylece Kur'an-ı Kerim, ölüm ve hayatın niteliklerini açıklıyor, hayvanların ve insanların yaşama gayelerini açıklıyor, bazı insanların, hayvanlar gibi hayat sürme gayelerinin olduğunu, bazı insanların da yüce gayeler için yaşadığını beyan ediyor, böylece nefsi, ölüm ve hayata ilişkin hiçbir şeye malık olmadığının farkına vardırıp onu ölüm korkusundan ve sorumluluk telaşıyla uğraşmaktan vazgeçiriyor, netice de insan, seçebildiği ve kendi gücü dahilinde daha faydalı şeylerle uğraşmış olacaktır. Artık ya dünyayı ya da ahireti seçecektir. Kuşkusuz seçtiğinin karşılığını da Yüce Allah'ın katında bulacaktır. Daha sonra Yüce Allah, Müslümanlara, kendilerinden önce zamanın derinliklerine kök salmış ve yolun uzunluğu boyunca sıralanıp hareket eden ve imanlarında sadık olup peygamberleriyle savaşa çıkan mümin kardeşlerinden örnekler veriyor, ki onlar imtihan karşısında ümitsizliğe kapılmayıp ölüme gittikleri bu makamda, cihad makamında imandan kaynaklanan edep tavrını takınmışlar ve Rablerinden bağışlanma dilemişlerdi işlerinde, aşırılık, gördüklerinde hatalarını itiraf etmekten ve kafirlere karşı Rabbilerinden dayanma gücü ve zafer dilemekten kaçınmayan, böylece duadaki iyi davranışlarının ve cihad alanındaki iyi durumlarının karşılığı olarak dünya ve ahiret sevabını hak eden ve Yüce Allah'ın Müslümanlara örnek verdiği bir konuma gelen iman kervanını örnek gösteriyor. Nice peygamberler var ki çok sayıda taraftarı kendisi ile birlikte savaştı, bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar, gevşemediler, boyun eğmediler, Allah sabırlıları sever. Onlar sadece, ey Rabbimiz, günahlarımızı ve davranışlarımızdaki ayılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı kaydırma ve kafirler karşısında bize yardım et demişlerdir.